Sağ olun. Devrilecek mi devrilecek mi? U çok yüksek, biraz alçaltabilir miyiz ya? Ben mi çok bağırıyorum? Arkadaşlar, hepiniz okuldasınız. 11'ler, 12'ler var mı aranızda? Abi niye arkaya oturttunuz çocukları ya? Okulda verilen bilgiler bilgiler ezberleniyor, ondan sonra da çocuklara bir test veriliyor. Neler verilmiyor? Ondan da bahsedelim. İyi soru sormak, eleştirel düşünmek, analitik düşünmek, problem çözmek, işbirliği, iletişim, bilgi uygulama bunlar verilmiyor. Arkadaşlar Samsun'dan bahsetmiyorum, Türkiye'den de bahsetmiyorum, dünyadan bahsediyorum. Rahat olsun herkes tamam mı? Bunun sonucu ne çıkıyor ortaya? İşverenler verenler mezunlardan memnun değiller, bize şikayet ediyorlar. Aileler eğitimden memnun değiller, çocuklar aldıkları eğitimden memnun değiller ve farkındalar ve bunun sonucu olarak da çaresizler, mutsuzlar ve yılgınlar. Yani 19 yaşında hayatının baharında böyle geleceğe ateşle bakması gereken çocuklar böyle geziyor ortalıkta. Yani bunun inanılmaz bir sorun olduğunu, sosyal sorun olduğunu düşünüyorum ve ekonomik felaket olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl geldik buraya? Nasıl becerdik bu işi? Eğitimin bir tarihçesinden bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu benim özetim. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. 1.0, şimdi 4.0 şey ya, favori ya, 4.0'a doğru gidiyoruz. 1.0, taş devri. Taş devrinde nasıl öğreniyorduk? Veya işte Neolitik, paleontoloji neyse. Eskiden. Yaparak öğreniyorduk abi. Babamıza bakıyorduk taşı nasıl yontuyor diye, ateşi nasıl yakıyor diye. Annemize bakıyorduk nasıl topluyor falan diye oradan öğreniyorduk. Düşe kalk, kabileden öğreniyorduk. Ondan sonra eğitim 2.0 geldi. Bu usta çırak sistemi 16, 17, 18. yüzyılda işte terzilik, demircilik, avcılık falan gibi işleri ustadan öğrenmeye başladık. Yani yine bakarak öğreniyoruz ama bir tane usta var ve birkaç kişiyi öğretiyor. Ondan sonra 700 sene kadar önce okul diye bir şey çıktı ortaya. İlk okullar Latin okulları. Bunların amacı İncil'i yazmak. Yani yazmak derken böyle yazmaktan bahsediyorum. Ve kopyalamak yani ve tercüme etmek. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki prensipler o yazanların standardize çalışması gerekiyor. Zamanlarını iyi kullanmaları gerekiyor. Hata yapmamaları gerekiyor. Ve yaratıcı olmamaları gerekiyor. Neyse onu yazacak tamam mı? Okulun temeli bu standartizasyon, yaratıcı olmama disiplinli olma, zamanı etkin kullanma eğitim 3.0 Alman Amerikan modeli 18. yüzyılın sonunda Prusya, şimdiki Almanya'nın kuzeyi, Napolyon'a yenildiği zaman ya diyorlar bizim bu işleri biraz farklı yapmamız lazım biz eğitim sistemini elden geçirelim ya Alman'ın kafaya bak ya biz yenildiğimiz zaman daha büyük ordu yapalım daha iyi top yapalım, daha keskin kılıç yapalım falan deriz, adam yeniliyor eğitime dönüyor ve 8 yıllık zorunlu okul denilen konsept aslında bir Prusya konsepti. Sınıf, öğretmen, not, ders şu anda bildiğimiz bütün konseptler... ...200 yıl önce Kuzey Almanya'da geliştirilmiş konseptler. Ondan sonra Almanya ilerlemeye başlıyor. Amerika bir bakıyor, ya Almanya'da ilginç bir model var. Bizde de bir sürü işte dışarıdan gelen insan var. İngilizce bile bilmiyorlar. Bunlar yani sayı saymayı bilmiyor. Dil öğrenmeleri lazım. Emirlere itaat etmeyi öğrenmeleri lazım. Saate baktığında saatin kaç olduğunu görmesi lazım. Biz bu modeli alalım en iyisi diyorlar. Ve öğretmenden öğrenciye içerik nakli, takrir metodu dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu tam bir üretim hattı modeli. Çünkü amaç endüstriye işçi yetiştirmek nokta. Tekrar ediyorum içinde bulunduğumuz eğitim sisteminin amacı endüstriye işçi yetiştirmektir nokta. Ama bitti o endüstri artık. O endüstrinin o işçiye artık ihtiyacı yok. Özetle şimdiki sistem... 200 ila 100 yıl önce arasında tasarlanmış, yaratıcılığı törpüleme üzerine, inisiyatif almama üzerine kurulmuş bir sistem. Ve arkadaşlar bunun aslında testi yapılıyor. Böyle bir yaratıcılık testi falan veriliyor. Çocuklara 5 yaşında bu yaratıcılık testini veriyorlar. Bu NASA'nın yaratıcılık testi. Türkiye'de yapılmış bir şey falan değil. Çocuklar %98 falan başarıyla problem çözebiliyor. Ondan sonra 10 yaşındaki çocuklara aynı testi veriyorlar. Bu ortalamanın öğrencilerin skorunun çok daha aşağılara düştüğü görülüyor. 15 yaşındaki bakın eğitim sistemi ne kadar iyi çalışıyor arkadaşlar. Yaratıcılığı törpülemek üzerine kurulmuş ve işini yerine getiriyor. Aynı testi yetişkinlere verdikleri zaman alınan sonuç %2 tamam oldunuz artık siz. Zararsız ve tehlikesiz mahluklar haline geldiniz. Buyurun sizi salabiliriz artık toplumun içine. Şimdi arkadaşlar bu işin ne kadar radikal olduğunu görmeniz açısından... Şimdi ben okula gittim, annem okula gitti, dedem okula gitti, herkes okula gitti zannediyoruz değil mi? Bu okul dediğimiz şey çok yeni bir şey. Okul dediğimiz şeyin ne kadar yeni olduğunu vurgulamak için ve insanlığın ne kadar uzun süre okulsuz öğrendiğini vurgulamak için şöyle bir görsel hazırladım. Arkamda gördüğünüz görselde bu karelerin her birisi on bin yıla tekabül ediyor. Bütün şu dönemde biz kendi kendimizi öğrendik abi, başkalarından öğrendik, yaparak öğrendik. Son 10.000 bin sene insanlık için felaket dönemi, tarım devrimi sonrası beraber yaşamaya başladık. Bu kadar süre kabile halinde yaşıyorduk, 100 kişi, 150 kişi. 10 bin sene içerisinde işte şehirler, kasabalar, derebelikler, ordu, hukuk, asker hepsi son 10.000 bin senenin ürünü. O 10.000 senenin içinde de okul yok arkadaşlar. O şimdi alttaki sarı kare var ya, şu sarı kareyi büyüteceğim sizler için. Her kare 200 yıla indi şimdi. Şu alttaki kırmızı kare var ya, okul sadece orada var. Yani okul şu resmin sadece şu şurasındaki noktada var. Bu kadar yeni bir şey okul. Böyle Allah vergisi falan değil, taşa falan yazılmış bir şey değil okul. İnsanların son 200 yılda uydurdukları bir bir kurum. Günümüzün eğitim modeli dediğimiz şey, o dört elle sarıldığımız model var ya, insanlık tarihinde baktığımızda aslında bir dipnot. Yani 24 saat olsaydı insanlık tarihi, okulun olduğu o 200 yıl sadece son 7 saniye denk gelirdi. 24 saatte 7 saniyeden bahsediyorum. Temel okuryazarlık ve hesap becerilerinin verildiği, öğretmenden öğrenciye içerik naklının yapıldığı sistem bu kadar yeni aslında. Eğitim 4.0'ın zamanı geldi, çoktan geçiyor. Ama şimdiki eğitim sisteminin böyle bir dönüş yapması mümkün değil. Ataletin en yüksek olduğu kurum arkadaşlar. Kıpırdayamıyor. Bırakın dönmeyi, kıpırdayamıyor. Dolayısıyla ben eğitimin evrilme şansını sıfır olarak görüyorum. Eğitimin devrilmesi gerekiyor. Devirecek olanlar da sizlersiniz, genç girişimciler. Nasıl yapacağınızı birazdan örneklemeye çalışacağım. Önce eğitim 4.0'dan ne anladığımı söyleyeyim. 20. yüzyılın sonuna doğru bilgi çalışanının farkına vardı toplum. Ama 21. yüzyılda artık bilginin de meta olduğunu fark ettik. Artık bilgi de yetmiyor. Bilgi çalışanı da yetmiyor. Çünkü bilgiye her yerden ulaşabiliyorsunuz ve ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bilgi nakli ile kurulmuş bir kurumun zamanı geçti, bitti. Bunun bir değeri yok artık. İstediğim zaman, istediğim yerden öğrenebiliyorum ben. Sen hala bana sınıfta içerik nakli yapıyorsun. Şu anda 21. yüzyılda gerekenler smart creatives deniyor bunlara. Akıllı yaratıcılar diye tercüme ettim. Doğru cevabı aramak yerine farklı cevaplar yaratabilecek kapasitede insanlara ihtiyacımız var. Endüstri 4.0 bunu gerektiriyor. Endüstri 3.0 eğitimi ki ben onu da hiç iyi verdiğimizi düşünmüyorum. PISA sonuçlarını hepiniz biliyor. PİAK sonuçlarını belki hepiniz bilmiyorsunuz ama yetişkin becerileri araştırmasında en üst düzeye çıkabilen İnsan oranında OECD'de sondan sonuncuyuz. Net yani. 150 kişiden biri okuduğunu çok iyi anlayabiliyor. 6. seviyede okuma yazma becerileri var. 200 kişiden birisi teknoloji zengin ortamlarda problem çözebiliyor. Biz böyle bir toplumla 2023'te ne yapmaya çalışıyoruz? İlk 10 ekonomi falan. Yani hayal ötesi şeyler bunlar, hikaye. Yani bunun herkes farkında. Biz söylüyoruz kimse dinlemiyor. Jack Ma söylediği zaman Ali Baba'nın Jack Maa'sı. Robotların yapamayacağı insan, işleri hazırlamamız lazım insanları diyorlar. Yani biz çok iyi kaportacılarla otonom araç tasarlamaya çalışıyoruz. Bunu yapamayız. Aslında amaç otonom araç tasarlamak da değil. Bir sonraki insan taşıyıcı ne olacaksa bilmiyoruz daha ne olacağını onu yaratmak, onu kurgulamak. Ama biz hala... Eğitim 0.0 ile iyi kaportacı yetiştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. 21. yüzyılda eğitimin amacı çok böyle size yapay zeka falan okumayacağım tutku ve hedef keşfi çocuğun tutkusuna hedefine bunu keşfetmesi. Ondan sonra kritik becerilerin geliştirilmesi kritik beceriler dediğimiz eleştirel düşünme ilk başta işbirliği hızlı hareket edebilme adaptasyon becerileri inisiyatif alabilme girişimcilik. Bilgiye ulaşım, bilgiyi analiz etme, merak, hayal ve ilham. 21. yüzyılda yani teknolojinin artık böyle tavan yaptığı ortamda gereken şey merak, ilham, hayal, tutku diyorum arkadaşlar. Yani siz müfredata bazlı eğitim verdiğiniz zaman bunu yapamazsınız. Çok basit bir model hani kırmızıyı gördüm aklıma geldi çok basit bir modelle size bunu anlatmaya çalışayım. Müfredat dediğimiz şey şu. Ağrencileri bunun içinde tutmaya çalışıyoruz. Ama dünyadaki bildiğimizi, bildiğimiz bilgiler bu sahne. Hani bildiğimizi, bilmediğimiz bilgilerle belki bu salon. Şimdi biz çocukları burada eğitmeye çalışıyoruz. O 200 yıllık müfredat. Yani 200 yıl önce de tarih, coğrafya, yurttaşlık, fizik, kimya, biyoloji vardı. Çocuğa diyoruz ki, X karenin türevi. Çocuk diyor ama ben çiçek yetiştirmek istiyorum. Dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Bir dakika diyoruz. Çaldıran Savaşı'nın tarihi. Bir dakika diyor çocuk ya ben sepet örmek istiyorum diyor. Bir dakika diyoruz hayır. Yani Kenya'nın başkenti. Çocuk diyor ki ya ben drone falan yapmak istiyorum. Dışarı çıkmaya çöz, izin vermiyoruz. Ve ondan sonra bu ufacık karenin içinde o çocukları sıralıyoruz. E tabii bir tanesi en iyi çıkıyor. E tabii en kötü çıkanlar oluyor. Ondan sonra çan eğrileri falan oturtuyoruz. Ya her çocuğun içinde bir dahi var Bırak çocuğu karenin dışına çıksın, kırmızının dışına çıksın. tedekste çıkmak yasak, onun için çıkıyor gibi yapıp tekrar içeriye gireceğim. Ama anlama, anlatabildiğimi ümit ediyorum. Bitti bu ya, bitti. Biz hala bunun içindeyiz. Bakın müfredata, korkunç bir şey ya. Annemin karnesine baktım, derslerin isimleri aynı ya. Sadece Türkçeleştirilmiş falan. Bundan yüz yıl önce MIT'nin makine mühendisliği müfredatına baktım, üç veya dört ders değişmiş. Yani e, bu kadar zamanın gerisinde kalmaya endeksli bir sistemden bahsediyoruz eğitim sisteminde. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum 21. yüzyıl yetkinlikleri nedir? Gereken 21. yüzyıl yetkinlikleri nedir sorusuna cevap vermeyi kendisine iş edinmiş bir kurum Türkiye'de yok. Ne Çalışma Bakanlığımız, ne Ekonomi Bakanlığımız, ne Milli Eğitim Bakanlığımız, ne Başbakanlık, ne Cumhurbaşkanlığı, ne STK'lar... 2023'te nerede olacağımızı söylüyorlar da oraya hangi insan gücüyle gidebileceğimizi tarif etmiyorlar. Gerekenler bunlar arkadaşlar. Bunların okullarımızda ne kadar geliştirildiğini düşündüğüm zaman benim uykularım kaçıyor. Karnıma ağrılar giriyor. Bunları törpüleme üzerine bir eğitim sistemi kurmuşuz. Eğitim 3.0'ı bile başaramıyoruz diyorum ya. Bakın şunlara bir. Türkiye'nin eğitim politikası nedir diye sorayım ben size. 21. yüzyıl becerileri kazanmış insanlar yetiştirmek diyenin alnı karışlarım. Ama 21. yüzyıl geliyor abi. Senin hangi ülkede olduğun da takmayacak o. Üstünden silindir gibi geçecek. Dünyanın arabası olacağız arkadaşlar. Bakın Teşeron Bankası diye bir girişim var. Müteahhitlerle teşeronları bir araya getiriyor. Çok da iyi gidiyor. Bana söylediği, "Hocam Türkiye dünyanın her tarafından Türk işçileri isteniyor." diyor. Neden diyorum? Bizim işçiler disiplinli, akıllı, ve ahlak değerleri yüksek diyor. Peki diyorum işçiden başka bir şey istenmiyor mu? Maalesef hocam diyor. Dünyanın işçisi olacağız. Çin'den rekabet halindeyiz şu anda. Arkadaşlar 21. yüzyılda eğitimi değiştiren, dönüştüren 7 tane güç var. Bu benim kendi özetim. Hepsinden uzun uzun bahsedemeyeceğim ama bu bilgi patlaması özellikle şu kırmızı daire var ya o hep aynı kalıyor. Ama sahne sürekli büyüyor. Her gün dünyadaki bilgi toplamı İkimisine çıkıyor. 1900 yılında, 100 yılda bir ikimisine çıkıyordu. Bu kadar hızla patlayan bir bilgi ortamında biz hala müfredat bazlı eğitim vermeye çalışıyoruz. İmkanı yok, mümkün değil. Maliyetler uçuyor gidiyor. Amerika'da öğrenci borcu 1.4 trilyon dolara çıktı. Eşitsizlikler maalesef azalmıyor, artıyor bütün dünyada. Olanlarla olmayanların arasındaki farklar artıyor. Eğitimin demokratikleşmesi gerekiyor acilen. Bunlara çözüm olarak teknoloji çıktı ortaya ama maalesef şu anda teknolojiyi o eğitimde kullanamıyoruz. Tabletli eğitim diye tabletten çocuklara test çözdürüyoruz ya. Korkunç bir şey. Z kuşağı sizin o vermeye çalıştığınız eğitime gülüyor arkadaşlar. Siz ders anlatıyorsunuz ya öğretmenlere konuşuyor. Onlar alttan instagramdalar. Sizi dinlemiyorlar bile. Twitch'teler, YouTube'dalar. Sen niye YouTube'a girmiyorsun abi? Madem çocuklar YouTube'da sen niye YouTube'a girmiyorsun? Neden o çocukların öğreneceği şekilde eğitim vermeyi reddediyoruz biz ya? O zamane çocukları şöyle kötü böyle kötü verip veriştiriyoruz. Abi neyse ne çocuklar bu tamam mı? Sen bu çocuklara nasıl eğitim verebileceğini düşün. Otur video hazırla. Yetmedi interaktif video hazırla. Yetmedi animasyon hazırla. Madem öyle öğreniyorlar bırak öyle öğrensinler. Üstelik de sen sahneden çekil abi sana ihtiyaç yok. Çünkü o çocuk kendi kendine öğrenmeyi gayet iyi biliyor. Öğretmenin en kötü yolu arkadaşlar bir insanın çıkıp başka birilerine içerik nakli yapması. Çocuklar kendi kendilerine ve gruplar halinde çok daha iyi öğreniyorlar. Buna izin vermemiz lazım. Buna alan sağlayacak kurumlar kurmamız lazım. Bunu da sizler yapamazsınız. Çünkü atalete en yüksek kurumda çalışıyorsunuz. Bir milyon öğretmen var sadece Türkiye'de ya. Ve hiç kimse kılını kıpırdatmak istemiyor. Kendi öğrendiği gibi öğretmek istiyor. Bunu girişimciler yapacak. Ne gibi girişimciler? Khan Akademi gibi, Udemy gibi, Udacity gibi, Coursera gibi, edex gibi. Gelecekler, vuracaklar, geçecekler üzerimizden. Diplomaların öneminin kalmadığını ancak o zaman anlayacağız biz. Arkadaşlar eğitimin geleceği konusunda sadece şu slide üzerinden bir TEDx konuşması yapabilirim ama... Çok özet geçeyim, içerik bitti abi, içerik meta. Tamamen yetkinlik ve becerilere vurgu yapmamız lazım. Adaptasyon, kendi kendine öğrenme, öz yönlendirme becerisi yüksek insan yetiştirmemiz lazım. Gerçek yaşamın içinde olmamız lazım, kooperatif eğitim yapmamız lazım. Stajlarda öğrenciler sınıftan daha fazla bir şeyler öğreniyorlar. Artık dünya bir tane oyun alanı. Dolayısıyla eğitimi olabildiğince uluslararasılaştırmamız lazım. Her şey girişimcilerde bitecek. Bu ülkenin istihdam problemini de girişimciler çözecek. Cari açığını da girişimciler kapatacak. Orta gelir tuzağından da bizi girişimciler çıkartacak. Dolayısıyla ya lütfen şu asker memur yetiştirme kafasını bir kenara bırakalım da ilkokuldan itibaren anaokuldan itibaren çocuklara girişimci olmanın aslında çok doğal bir şey olduğunu anlatmaya başlayalım. İki buçuk milyon yıl girişimciydik biz ya. 200 yıldan beri endüstriyel köleyiz, 10 bin yıldan beri tarım kölesiyiz. Öğrenilmiş çaresizliği çocuklarımıza öğreterek bu çaresizliği çoğaltıyoruz. Halbuki herkes girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak değerlendirebilmeli. Bireyselleştirilmiş programlara izin vermemiz lazım. Bu çocuk eğer kendisi sanatla uğraşmak istiyorsa uğraşabilmeli, sepet yapmak istiyorsa yapabilmeli. Yapay zekayı anlamamız lazım. Yapay zekanın bizden çok daha iyi bir öğretmen olduğunu kabullenmemiz lazım. Ve öğretmen olarak da tabi rolümüz olan mentörlük ve koçluğa geri dönmemiz lazım. Bizim görevimiz deneyim tasarlamak arkadaşlar. Sınıfta konuşmak değil. O işi bizden çok daha iyi yapıyor yapay zeka veya videolar. Bu böyle devam ediyor. Uzatmayayım ama gelecekte parlak alternatifler gördüğümü söyleyeyim. Mesela buradan bir tane örnek vereyim, Ecole 42, içinde öğretmenin olmadığı bir üniversite, Fransa'da bir üniversite, bir haftalık bir kampla girebiliyorsunuz. Ücretsiz bir üniversite, her hafta size proje veriliyor, takımlarınızı kendiniz oluşturuyorsunuz, proje yapıyorsunuz, haftanın sonunda da öğrencilere sunum yapıyorsunuz ve öğrenciler siz değerlendiriyor. Harvard'a girmekten daha zor buraya girmek. Mesela ilginç bir model veya Democratic School of Hader'a hiç eski değil, 1980'de çıkmış. İsrail'de bir okul. Çocuklar gidiyorlar sabahleyin ne yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. Ben bugün futbol oynayacağım diyor çocuk. Öbürsü ben laboratuvara gireceğim, öbürsü sanat atölyesine gireceğim diyor. Okulun parlamentosu var, bütün kararlar ortak alınıyor. Başka bir okul mümkün bunun Türkiye'deki modeli. Geleceğin modelleri bunlar arkadaşlar. Eğitim bitti, eğitim sende. Bir sonraki kitabımın adı olacak, Eğitim Sende. Bu arada geçen hafta girişimcilerle ilgili işte ceylanlar diye bir kitabım çıktı. Girişimcilikle ilgilenenlere tavsiye ederim. Son sözüm arkadaşlar, demin Ufuk da bahsetti bu. Alt üst edici güçler, kodlayıcıları sever, cesurları sever, bozguncuları sever dedi ya Ufuk. Alt üst edici güçler sürekli gelişiyorlar ve sürekli çalışıyorlar gece gündüz. Eğitim bizim yaşamımızda alt üst olacak. Bana Yaşama arzusu ve tutkusu veren şey bu eğitimin çöktüğünü ve yerine yeni bir yapının yapıldığını görme tutkusu. Önümüzdeki 30 yıl içinde ben olmasını bekliyorum. Soru şu alt üst edilenlerden mi olacaksınız alt üst edenlerden mi olacaksınız? Benim alt üst edilmeye niyetim yok. Ben alt üst edenler arasına girebilmek istiyorum. Dolayısıyla bundan sonra ne yapacaksın diye bana sorduğunuzda alternatif eğitim kurumları geliştireceğim diyorum arkadaşlar. Ya liderlik yaparsınız ya takip edersiniz. Bunları yapmayacaksanız yoldan çekilin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.